Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, i̇lk ben anlatıyorum. Bozulan Fener'in biraz hüzünlü hikayesi ya da aşk tutması. Hmm, i̇lginç bir kitapla başlıyoruz. Evet, kitabın adı zaten bir insanın aklını bir alıyor nedir yani bu diye. Kitabın yazarı Olcay Maden Ünal, resimleyen Ceylan Aran, Çınar tarafından yayınlandı bu kitap. Kısa bir hikaye aslında bu. Ee, adı kadar uzun değil yani. <gülüyor> Ee, kitapta yani bu daha başlarken hani bir şey var yani çekişme gibi yani yanıyor yanmıyor yanıyor yanmıyor ya yanıyor yanmıyor. Hani böyle bir, <gülüyor> bir ışık yanısız yanıyor. Evet bir Gerçekten. ışık yanısız sönüyor. Siyah bir sayfadayız ee, ve hani ilk cümleyi okuyorum bunun peşinden. Hey burada amansız bir hüznün tam ortasındayım. Beni yüzüstü bırakamazsın. Gerçi sen de haklısın. Ne de olsa çok uzaklardan geldin. Ne ki bu çok uzaklardan gelen diye. De tabii ki bir, kim söylüyor? Kim söylüyor? Neden bahsediyoruz? Bir e, merak bizi alınca hemen sayfayı çeviriyoruz zaten yani. Kitabın e, iyi bir başlangıcı var. İşte tanıştırayım Fener'im diye. Yani, kitabın kahramanı Fenermiş gibi bir giriş yapıyoruz. Ta Avustralya'dan gelmiş. İşte neresi olduğu dünya küresi üzerinde gösteriliyor. Ve e, dayısının dediğine göre anlatıcının, anlatıcımız bir çocuk. E, tam bir yerli Fenerymiş. Yerli feneri. Hayda. Şimdi bu da ne demek? Yerli feneri ne ola ki? Ee, i̇şte o da zaten bunu merak ediyor. Ve e, hani yerli feneri nedir diye düşünüp e, babasının hiçbir zaman yanından ayırmadığı fenerle karşılaştırıyor. İkisinin yan yana resmini görüyoruz burada. E, pek bir fark yok <gülüyor> aralarında. Ama sonuçta dayısı söylediğine göre bunun doğru olması gerekiyor çocuğa göre. Çünkü... Dayısı her şeyi biliyormuş. Ya hiç gitmediği yani çocuğun hiç gitmediği yerleri, görmediği denizleri, azılı dalgıları, işte adını duymadığı tuhaf hayvan falan anlatan bir dayısı var. Ve dayısının kafasında buradaki resimde görüyoruz şöyle bir bıyığı, bir denizci tişörtü, çizgili tişörtten evet, ve kaptan bir şapka kaptan var. şapkası var. Oooo Yedideniz'de bir kaptan. Olay burada Ancelerci ortaya çıkıyor. Tabii. Şimdi bu e, dayısıyla bir de oyunları varmış. Mesela dayısının bir haritası var. Kocaman böyle açıyorsun. Koca yeri kaplıyor yani. Öyle bir harita. Lambaları kapat. İşte ışıkları şey ah. perdeleri çekip sonra feneri yakıyorsun. Ve işte e, haritanın üzerinde işte dayının hikayesi başlıyor. Fener'in ışığı haritanın üstündeyken. Ve ah. şimdi burada hikaye... Yani Olcay Maden Ünal'ın yaptığı şeyi anlatıyorum şu noktada. Mesela işte amansız bir geceydi. Amansız ne demek dayı? Yani bu diyalogların içinde sormamız gereken soruları soruyor gerçekten. Ve birçok deyim var hikaye boyunca. Birçok deyim kullanılıyor. Bazen çok komik kullanılıyor. Anlamını anlıyoruz. Böyle bir şey seziyoruz. Bir şeyler oluyor yani sürekli. Bu dili bu şekilde kullanarak aslında kitap bayağı besleyici. Kısa Hı -hı. hikaye bir hayli besleyici bir hale dönüşüyor. Ee, ve dayısı anlatıyor işte ne bileyim hani şöyle şeyleri anlatıyor örneğin kırmızı dudaklı yarasabalı özel ruju bir tek Galapagos adalar, adalarında satılıyormuş yani orada resmini de görüyoruz ee, işte böyle şakaları da olan bir şey ve e, dayısı bu feneri yine öyle e, amansız yıldızsız devasa falan hani öyle bir gecede e, bulmuş aslında gece değilmiş ama yani dayısı bir, her yanı karanlık bir mağaradaymış aslında bir mağarada da değilmiş. Yani Evet, dayısı bir kangurunun kesesindeymiş. <gülüyor> Ve orada bir hazine arıyormuş. Eee bula da yerli fenerini mi bulmuş öyle kolay değil. Kangurunun kesesinde kendini buluyor dayı. Bir bakıyor orada kitap okuyan bir yavru kanguru. Vay diyor, fenerin ne kadar güzel. Kanguru yavrusu diyor ki tam bir yerli feneri. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve hani bir şey varsa de işte, edebileceği ona verebileceğini söylüyor. Dayıya verebileceğini söylüyor. Dayısı işte çantasını başlıyor, başlıyor araştırmaya. Birkaç çift çorap, bir radyo, korsanlardan ödünç aldığını söylediği iki göz bandı, pusula, bir kangurunun kesesinde dahi olsa içmeden ayılamadığı içi ağzına kadar kahve dolu bir termos. Yanından ayırmadığı en sevdiği kaktüsü. Yeni başlayanlar için dayılık el kitabı. Hani Şeyin, kaktüsün kesesinde bunları sağa sola atıyor. Bu arada yavru şeyde, kanguru hmm. ışık tutuyor ona. En sonunda iki tane telsiz buluyor. Çantanın içinden çıkartıyor. Kanguruyla değiş tokuş ediyorlar. E de kanguru ne yapacak ki telsiz? Arkadaşıyla konuşacak. Vay! Hani <gülüyor> <gülüyor> hikaye böyle bağlana bağlana gidiyor. Derken o güne kadar hiç yapmadığı bir şey yapıyor dayısı. Ne yapıyor? Feneri veriyor anlatıcımıza. Sonra diyor ki artık şapka da senin. Artık kaptan sensin. Oo. Vay çocuk zaten hani defalarca istemiş o şapkayı hep almak istemiş. Ne numaralar yapmış kızmış işte yok yalvarmış şikayet etmiş annesine gidip falan. Cık, a -a. Bu arada kafasında da küçük bir tane şey var. E, küçük ben var e, anlatıcımızın. Ve o onun hani sağ duyusu anladığım kadarıyla. Gerçi ara sıra canımı sıkıyor ama sonuçta o benim. Hem benim hem de benim diye de burada bir açıklaması var. Ben bu cümleyi çok sevdim hmm. mesela. Ee, işte o e, ona yol göstermeye çalışıyor. Bu karakterin bu şekilde ortaya çıkmasından da hoşlandım doğrusu. E, ve mesela bir deyimle karşılaşıyoruz burada. İşte e, kafamın içindeki küçük ben kafanı kullan Kendisinden bahsediyor. Böyle böbür, böbürlenmeyi sever. Neden şimdi? Nedeninden bana ne? Mutluluğumu kıskanıyorsun falan diye o da içindeki benle yani, Hı -hı. E, atışıyor filan ama içine kurt düşüyor. Yani bu içine kurt düşmesi e, lafı Önce bembeyaz sivri dişli bir kurt düşüyor karnına zannetmiş bunu ilk duyduğunda. Ee, sonra e, sakın bu e, kurt elmaları delik deşek eden etli butlu kımıl kımıl bir kurtçuk olmasın demiş kafasının içindeki ben. O zaman da midesi bulun, bulanmış ve bunları anlattığımda da dayısıyla annesi çok gülmüş. <gülüyor> Mesela böyle bir hani açıklamayla e, sonra işte e, anlıyor ne olduğunu. E, i̇şte dayısı şapkasını veriyor. Bu şaşırtıcı olayın nedenini içine kurtuştu ya hı hı. E, onu düşünüyor ve e, aslında diyor ki aslında vazgeçmez senin bir yandan da bakıyor dayısı senin gözlerin e, senin gözlerin gözlerime küsmüş diyor e, dayısı gözleri kahverengi diye cevap veriyor <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra dayısı şimdi böyle enginlere bakıyor o sırada yani elini yüzüne dayamış buradaki resimde şapkayı da çıkarmış suratında böyle alık bir gülümseme Enginlere bakıyor ve diyor ki gözleri kahverengi. <gülüyor> ee, tabii çocuk şaşırıyor yani bu Allah Allah ne yani gözleri kahverengi tamam da yani ne hani. E, Kim? Evet işte yani işte e, hani deniz tutmasından filan bahsetmeye başlıyor burada. E, deniz tutmasıyla e, birlikte e, işte gözünle kulağın arasında bir karmaşa çıkmasından bahsediyor. Evet. İşte oraları anlatıyor. Biraz komik anlatımlar var orada. Oraları geçiyorum. Ondan sonra diyor ki ee, dayı sen önce gözleri kahverengi mi dedin? Kimin gözleri kahverengi? Anna'nın. Annemin mi? Hayır. Anna. Falan diye başka hani bir insandan bahsediyor. Bu kahverengi göz ne? İşte niçin? Ne var ki? Milyarlarca kahverengi göz var. Annenin gözlerine rengi kahverengi ve o dünyanın en güzel gözleri. Ha bir dakika. Demek ki her kahverengi göz kahverengi göz değil. Gibi seke zıplaya giden. <gülüyor> Hikaye içinden başka hikaye Evet çıkıyor. ve çok kısa bir kitaptan bahsediyoruz burada. Yani öyle upuzun bir kitaptan bahsetmiyorum. Hala anlata anlata bitiremedim. Daha sonuna varamadım. Neyse sonuçta dayısı bu kahverengi gözlü anneye aşık olduğu için Hı -hı. şapkasını yeğenine verip Amerika'ya gidiyor. Hı -hı. Ve e, Bozulan Fener'in biraz hüzünlü hikayesi ya da aşk tutması işte bu anlama geliyor. Çünkü kitabın sonunda Fener bir açılıyor bir yanıyor bir yanmıyor bir yanıyor bir yanmıyor yansa çocuk dayısıyla fotoğrafına bir bakabilecek hmm. karanlıkta. Hmm. ondan sonra o fotoğrafı görüyoruz biz ve bu arada annesi geliyor o anlayışlı bakışlarıyla artık hani işte onun da bir açıklaması var burada okumanız lazım işte kahramanımız anlatıcımız daha doğrusu kafasını annesinin karnına dayıyor dayısının özlemi içinde çünkü hmm. ve bu arada kafasına bir tekme yiyor <gülüyor> Çünkü <gülüyor> işte hikaye böyle bitiyor. E, hoplaya zıplaya giden ama konusundan hiç kopmayan, bakmayın benim anlatma biçimi, e, dil oyunlarını e, çok güzel kullanan bence, e, dili çok güzel kullanan, birçok deyim işin içine katan, birçok ifade e, katan, bunlarla ilgili çok tatlı e, uyduruk açıklamaları <gülüyor> yapan bir yandan bir kitaptan bahsettik. Ee, kitabımızın adı Bozulan Fener'in Biraz Hüzünlü Hikayesi ya da Aşk Tutması. Olcay Maden Ünal'ın yazdığı Ceylan Aran'ın resimlediği bir kitaptı. Bu Çınar'dan çıktı. Şimdi e, hikaye böyle denizcili, aşklı, tutmalı falan olunca e, Phil Philips'in 1959 yılında yaptığı bir kayıt var. Sea of Love. Kendisi bir bel boyken bu şarkıyı yazmış. Sonra gelip stüdyoda kaydetmiş. Böyle <gülüyor> bir hikayesi var. Dinleyelim bir aşk nedeniyle var. yazmış o da. Şimdi onu dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet. Az önce gezgin bir dayının maceralarından hmm. söz etmiştin sen. Benim elimde de bir gezgin babaannenin Oo. maceraları var. Babaanne göçmen kuştan kartlar. Adını taşıyor bu kitap. Anna Hermele tarafından yazılıp resimlenmiş. Dinozor çocuktan çıktı. İsveççeden çeviren de Zeynep Tamer. Ee, böyle yatay dikdörtgen bir kitap. Hı hı. Ee, ön kapağında e, dünyanın çeşitli yerlerinden sahneler var. Arkası da bir kartpostal gibi tasarlanmış. Hı hı. Sağ üst köşesinde bir pul var. Merhaba çok seyahat ederim ve kart göndermeyi severim. Dünyanın farklı yerlerinden torunum cıvıla yazdım. Kart postalları okumak ister misin? Resimlere bakarak belki nerede olduğumu tahmin edebilirsin. Babaanne göçmen kuş. Tabii bu İyide herhalde imzalamış. kart postallara bile inanılmaz gümrük paraları istenmediği dönemlerde olmuştur yani değil <gülüyor> evet, mi? Yani, e, <gülüyor> evet yani bu konuda çok kırgınım. Yani posta ya yapılan her şey olduğu gibi posta evet, ama... da inanılmaz zam geldiği için... Ben geçtiğimiz yıl başında kimseye kartpostal gönderemedim. Yurt dışına zaten artık mektup yazmayalım istiyorlar. Oradan geldi mi de bir de gümrük ödüyorsun değil mi? Kartpostal böyle bir hikaye var. Gelirse, gelirse yani, yani gelmiyor da. Evet öyle de bir şey var. Çok yaralıyım bu konuda o yüzden evet. bu kitap beni çok duygulandırdı diyebilirim okurken. Babaanne göçmen kuş adından anladığınız gibi bir göçmen kuş ama onunla daha sonra tanışıyoruz. Öykümüz Cevıl'ın yumurtadan çıkmasıyla başlıyor. Hı. Mayıs ayında bir sabah Cıvıl, e, annesinin adı Köpük, babasınınki Bulut, onların yavrusu olarak yumurtadan çıkıyor. Soyatları da tüylü kanat Hı. ve e, orman evi mahallesinin 3 numaralı çam ağacında yaşıyorlar. E, kendisini orada çok mutlu hissediyor Cıvıl. Büyümek için de güzel bir yer, çok güzel bir sahne var burada mesela. Böyle saçları punk kafasına hmm. kulaklık takmış tak tak tak tak tak diye ağacı gagalayan bir ağaç kakan var. ve zincirler falan ha, işte. bir ceket var üstüne. Rockçı bir ağaç kakan. Çizer i̇şte, de aynı kişi evet, evet, değil mi diyor? Evet. Laptopunu kucağına almış harıl çalışan bir kuş var. Yumurtasını pusetle gezdiren başka bir kuş var. Çeşit çeşit Aha. kuşlar bu arada. Baykuş var, i̇şte kızıl gerdan var. E, bizim cıvıl da yumurtasından çıkmış. Dal dalın üstünde ailesiyle bir arada görüyoruz bunu ve cıvıl büyümeye başlarken, ağacın dalında yavaş yavaş büyürken bir gün ona peş peşe kartpostallar gelmeye başlıyor günün birinde. Ve bunları gönderen kişi cıvılın babaannesi. Baba, babası ona babaannesinden söz ediyor işte onun göçmen bir kuşu olduğunu 200'den fazla ülke gezdiğini anlatıyor hı hı. Cıvıl da bu kartlara bakıp kartların üzerindeki resimleri incelemeyi kartların nereden geldiğini tahmin etmeyi çok seviyor ve bu hikayenin bundan sonrasında biz her seferinde bir tam sayfa resim hı hı. görüyoruz babaanneyi resmin bir köşesinde görüyoruz ve o resmin arka sayfasında da o kitabın arka kapağında gördüğünüz hmm. gibi kartpostalın yazılı olan tarafı var. İlk köşesinde her seferinde ülkesine göre değişen bir pool var. Ve babaanne hangi ülkeden ona yazdıysa o ülkenin diliyle selamlayıp torununu orada nelerden, nelerle karşılaştığını, ne yaptığını ve ondan sonra ne hmm. yapacağını kısaca torununa anlatıyor. Hmm. Ve böylece ilk resimde Yunanistan'ı görüyoruz. İşte masmavi bir kartpostal hmm. balık tutan bir eşek var. İşte Çok o beyaz beyaz binalar, kireç evet. Adanalı kubbeleri maviye boyalı ada evleri hmm. kiliselerini görüyoruz. İşte şeyleri, Partenon'a benziyor. Şurada. Yukarıda Partenon var. Yani Yunanistan'la ilgili e, insanın verecek. aklına Yunanistan'ı getirecek her şey var. İşte zeytin ağacı ağacın balığına hmm. asılmış kalamarlar var. E, tapotlar var kurutulmak hmm, için hmm. asılmış. Zaten babaannesi ondan bahsediyor. Ondan sonra Fransa'yı görüyoruz. Zafer Takı, Eiffel Klesfi evet. var yani. İşte ayaklanmış yüreğe giden, giden makaronlar macronlar. var. Mesela ondan sonra işte belli başlı yapıları. Ardından İtalya spagetti, spagetti yiyen işte babaanne Fechiliği ve falan. başka bir evet. sürü hayvanı görüyoruz. Ve o her ile ilgili gerçekten biz de Civilla birlikte resimlere bakıp oradaki hayvanları, işte giysileri, binaları ya da Hı. işte doğa doğa ögelerini inceleyerek neresi olduğunu tahmin etmeye ya da fikir yürütmeye Hı. başlıyoruz. O yüzden e, her seferinde işte mektubunu okuyup tekrar kartpostala dönüp bakarak e, dikkat oyunu, bir tür Hı. dikkat oyunu, e, bilmece bulmaca şeklinde bir sürü şeyi bir arada veren bir kitaba dönüşmüş bu ve tabii ki mektup yazma posta kültürü Hı -hı. postal yazma gezmek işte turist olarak bir yerleri dolaşmak yeni yerler tanımak bir sürü konuda fikir veriyor bu kitap bize metinler kısa resimler ayrıntılı yani uzun, Hı -hı. kısa kısa okuyup uzun uzun inceleyebileceğimiz bir kitap bu ve sonunda tabi aradan zaman geçiyor babaanne hı hı. bütün dünyayı dolaşıyor ve giderek artık yoruldum diyor ama Tek babaanne de babaanne yani hiç durmuyor <gülüyor> evet. süper babaanne ama sonunda e, bir bakıyoruz ki hello babaanne diye Aha. bu sefer cıvılın kartını görüyoruz artık o babaannesinin tavsiyesine uyarak e, onun e, önerdiği simitçiye gitmiş işte New hı. York'tan mektup gönderiyor kartpostal gönderiyor Babaanne Türkiye'ye dönmüş ama boş durmamış. Onun bambaşka bir projesi Hı -hı. var. Onu da sonunu söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Kitabın en sonunda da boş bir alan ayrılmış. Türkiye'den bir takım sahneler Hı -hı. görüyoruz burada. İşte e, Selçuk Kütüphanesi Hı -hı. var, Efes'ten Galata Kulesi var, Pamukkale e, ve arkada e, Atatürk'lü bir petete damgalı Hı -hı. pul bırakılarak arkası boş bırakılmış. E, evet, artık... İsteyenler de buraya kendi mektuplarını yazabilirler böylece. Çok sevimli bir kitaptı. Okuması bakması benim için çok keyifliydi. Bir kü yani küçücük ama dünya gezdiriyor. Evet bütün dünya turu yaptık babaaneli. Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. <gülüyor> Tam olarak öyle. Ebat da benim evet. çok sevdiğim ebatlardan küçük ele gelen. Kitabın adını tekrarlayayım. Babaanne Göçmen Kuş'tan Kartlar adını taşıyor. Anna Hermele tarafından yazılmış ve resimlenmiş. İsveççeden çeviren Zeynep Tamer ve Dinozor Çocuk etiketiyle çıktı. Evet, çok eğlenceli bir kitapmış. Ee, umarım bol gezmelere vesile olsun. <gülüyor> o halde bu hafta bu kadar. Öyleyse gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesuranlar Banu Aksoy ve Yılday Karakiyar. <gülüyor> dostu sizin okulu sundu